وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتًا فَعُلْ مُؤْمِن۪ينَ Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu alâ Rasûlullah Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşlerim Kuranımızın veriyat suresinin 55 ayetinde Allahu Teala buyuruyor ki Vaekkir ve innelik rotın fel Sen hatırlat hatırlatmak müminlere fayda verir Sen hatırlat hatırlat. Hatırlatmak müminlere fayda verir. Bu uyarı Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme yaptığı bir uyarıdır. Sen hatırlat ey peygamber. Neyi hatırlatacak peygamber aleyhissalatu vesselam? E ne ona göre peygamberlik konusuysa onu hatırlatacak. Peygamber aleyhisselama iman etmiş müminler de bu mesajı peygambere söylenmiş onlar için anlaşılması gereken bir mesaj olarak görmeleri gerekir Dolayısıyla Allah anne ve baba olduğumuz zaman camide hoca müezzin olduğumuz zaman bir vakıfta bir görevli olduğumuz zaman bir arkadaş ağabey vesaire öğretmen olduğumuz zaman hepimize Allah buyuruyor ki وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَا تَنْفَعُ mu'minin <الْمُؤْمِنِين> Sen hatırlat Hatırlatmak müminlere fayda verir Namaz mı kılmıyor Sen hatırlat Oruç mu tutmuyor sen hatırlat Haram bir şey bir işliyor, sen hatırlat Neden? Çünkü bir insanın mümin olması yani kafirlerden değil de müminlerden olması onun Allah ile bağının cehennem ve cennetle ilgili imanının sıfır olmadığını gösteriyor. Alkolde kullansa, diğer haramlara bulaşsa, suçu ne olursa olsun değil mi mümin o? Onda hala can var, hayat damarları taze demektir ona. Evet, filan filan filan günahı işlediği için kötü durumdadır. Ama tutuyorlar ya öldü mü ölmedi mi diye damarında atış var mı diye henüz ölmemiştir onun imanı mümin diye anılıyor çünkü dolayısıyla Allah'a ait bir uyarı emir ve yasak anında olmasa da tam olmasa da ona muhakkak etki eder el suresinin 55. ayeti bunu söylüyor ve فَاِنَّ الذِّكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِن۪ينَ Sen nasihat et, hatırlat, öğüt ver. O mü'mine fayda verir. Hemen verir demiyor Allah. Tamamen faydalanır demiyor Allah. Versen de olur, vermesen de olur demiyor. Hatırlat sen. Sen öğüt ver diyor. Sen uyar. Bu hepimiz için geçerli. Dolayısıyla herhangi birimiz evladından, arkadaşından, yaşadığı toplumdan umut kesip mümkün değil. Bunlar adam olmaz. Bir daha bunlardan hayır gelmez gibi bir mantıkla baktığında bu ayete ters düşer. Allahu Teala bu emri Peygamberine verirken, wa dakkir fe inna dzik mu'minin buyururken, meleklere söylemiyordu bunu. Belki hala içki içenin bulunduğu, haram işlerin yapılabildiği Mekke'deki yeni Müslümanlara söylüyordu Allah Teala bunu. Onların temelinde iman var. Sen uyarırsan, onlar faydalanırlar. Buyurdu Allah Teala. O günkü toplum için, bugünkü toplum için kıyamete kadar gelecek bütün müminim diyen insanlar için geçerlidir bu kardeşlerim özellikle çocuklarımızdan aile bireylerimizden umut kesmemiz Allah'ın bu ayetini anlamadığımızı gösterir ama biz çocuğumuza arkadaşımıza veya toplumumuza bakarken yani çok kötü işte bin kabahatten mesela dokuz yüzünü işliyor. Böyle böyle olsun. Hani çıkmayan candan umut kesilmez deniyor ya, bitmeyen imandan da umut kesilmiyor demek ki. Bu bizim için, mümin insanlar için, emri bil ma'ruf ve nehyi alil münkerin aktif bir ibadet olduğunu göstermektedir. Ne demek, emri bil ma'ruf ve nehyi anil münker Müminin iyi bildiği şeyleri tavsiye etmesi, kötü bildiği şeyleri de engellemeye çalışması demek Her Müslümanın görevi bu Hocaların, diyanet görevlilerinin, ilahiyat hocalarının değil Bütün Müslümanım diyen herkesin Allah'ın iyi gördüğünü iyi diye tanıtması, reklam etmesi Allah'ın kötü gördüğünü de kötü diye engellemeye takati kadar şüphesiz görevli olduğunu gösteriyor. Bu neden böyle? Çünkü hepimiz insanız. Müslüman da insan. Ne kadar iyi olursa olsun insandır o da. İnsan demek bir unutma iki gaflet yani dalgınlık bu iki parazit, her insanda bulunabilir, peygamberler aleyhimusselam bundan istisnadırlar Cebrail aleyhisselam sürekli yanlarında olduğu için dolayısıyla peygamberler unutmak, gaflete düşmek gibi bir insani zafiyete uğramazlar ama Müslüman alim de olsa hacı da olsa iyi insan da olsa, fakir de olsa, zengin de olsa, kadın da olsa, erkek de olsa unutabilir, gaflete düşebilir öbür müslümanların vazifesi yu diye kötülemek değildir unuttuğunu hatırlatmak gaflete düştüğünde de gafletinden uyandırmaktır elbette bunu yaparken münasip vakit münasip mekan seçeceğiz ulu orta bir insanın unutkanlığını, unuttuğu şeyi, hatasını onu rezil edecek, mahçup edecek şekilde uyarırsak, bu, o insanın bile bile şeytanın kucağına itilmesi sonucunu getirebilir. Allah muhafaza buyursun, bu tehlikeli, bu yanlış. Münasip vakit, münasip ortam ayarlayacağız. Ve bunu yaparken de biz şeriata uygun yapacağız, keyfimize göre değil ve bunu yaparken niyetimiz Allah rızası olacak. Eğer Allah rızası olmazsa, e boş iş yapmış oluruz, ibadet değeri taşımaz o zaman. Ve kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim çok defalar önümüze eski ümmetleri getiriyor. Eski ümmetlerin temel arızalarından yıkılma ve çökme sebebi olan temel arızalarından biri, birbirlerinin hatalarıyla ilgilenmemeleri yani unutma ve gaflete karşı toplumsal refleks göstermeyi kaybetmeleriydi. Bu ümmette bunu bulursa böyle bu noktaya gelirse yani toplu refleks çirkinliklere yanlışlıklara haramlara karşı toplum bir refleks göstermiyorsa hacısıyla hocasıyla sivil müslümanıyla bu Demektir ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ikazından anlıyoruz, eski ümmetlerin başına gelen musibetler bizim de başımıza gelebilir. Maazallah, maazallah. Demek ki, Allahu Teala, sen hatırlat. İyi yapmayı, kötülüğü bırakmayı hatırlat. O mümine fayda verir. Yarın, öbür gün, ne zamansa, biz bir çiçeğe veya bir meyveye su döküyoruz büyüsün diye su döktükten 10 gün sonra hemen meyve olmuyor o hemen ağaç olmuyor bir dahaki sene belki meyve olarak onu görüyoruz belki fidanken 3 sene 5 sene mesela bir ıhlamur ağacına 10 sene su dökülüyor güneşte bırakılıyor 10 sene sonra ığlamur vermeye başlıyor bizim وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِن۪ينَ emri de uygulanırken bu olacak. Biz 15 beş yaşındayken bunun ayıp, günah olduğunu söyleyeceğiz. Belki o otuz yaşında aslına, imani kimliğine dönecek. Biz onu sevap olarak kazanmış olacağız 20 sene öncesinden. İnşaallahu teâlâ. وَالْحَمْدُ لِللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ <gülüyor> kir fe in nezuk rut